Bismillah, alhamdulillah. Ve salat ve selamü alaykum Rasulullah. ve rahmetullah. Evet, miladi takvime göre bugün e, iki Ocak. E, maalesef e, takvimlerimizde e, devrimlerin devirdiği e, ve yerine batıl olan batının alternatif olarak kullanıldığı zaman dilimlerine dönüştü. Bununla birlikte biz alternatif arayışları içinde yer yer zorlanıyoruz. Şöyle giriş yapabilirim. Bir Ocak tarihi Müslümanlar için önemli bir gündür. Kutlanılması gereken bir zaman dilimidir. Tabii kutlama deyince Noel denilen Hristiyanların Tanrı kabul ettiği İsa Aleyhisselam'a da hakaret edilen Allah'a şirk koşulduğu için ona en büyük çapta iftiralar atılmış olan bir zaman diliminin tabi kutlanılmasından bahsetmiyoruz. Müslümanlar için bir senenin israf edilip defterinin dürülmesi yeni bir yılın başlamasından dolayı delice isyan edilmesi kutlama deyince aklımıza gelen huzuz tabii ki değildir. Ya nedir? Cahiliye döneminin kapatıldığının bütün dünyaya ilan edildiği Arap Yarımadasının çok kısa bir zaman içerisinde hmm, fevç fevç İslam'a girip bütün Arap Yaramadası'nın e, İslamlaştığı günün başlangıcı olan Mekke fethinin bir yıl dönemidür. Tabi bu konu e, tartışmaya açık bir durum arz eder. Mekke'nin fethi tarihi verileri değerlendirdiğimizde bir ocağa denk gelmez. Tam 11 ocağa denk gelir. Hicri 8. yılı Ramazan ayının 10'u pazartesi günü. Mekke'nin fethi için Medine'den çıkılmıştır ki bu tarih bir ocağı gösterir. 1 Ocak 6-6 30 yılı. Yani Mekke'nin fethinin başlangıcıdır. Medine'den çıkış tarihidir. 1 Ocak. Ama Mekke'nin fethi ondan 10 gün sonra 11 ocağa rastlayan efendim 20 Ramazan'da eee Hicri 8. yüzyılda 8. yılda gerçekleşmiştir. Dolayısıyla Mekke fethinin ee, askerlerinin Medine'den çıkış zamanı olan bir ocak biraz da alternatif ihtiyacımızdan dolayı Mekke Fethi olarak e, belirli bir zamanda duyarlı Müslümanlar tarafından ihya edilmeye çalışılmıştır. Tabi başkalarının tayin ve tespit ettiği gündemlerin arkasından gitmek hele e, bir yıl bitti diye Allah'a şükredecek yerde Allah'a isyanı bayraklaştırıp e, haramlarla e, yılın bitmesini kutlamak Müslümanlara yakışmadığından e, başka uygun da bir alternatif oluşturamadıklarından Mekke fetine sığınmakta Müslümanlar evet e, aslında Mekke'mizin fethini kutlayacak bir zamanda mıyız? olaya bir iki yönüyle bakabiliriz. Bir, bizden önceki ümmetin, bizden önceki Müslümanların yaptıklarıyla övünüp, onların zaferleriyle iftihar ederek bir yere varamayız. Bu bizi yapmadığımız güzelliklere sahip çıkarak gurur ve kibire götürür, kendimizi dev aynasında göstermeye gider ve doğru bir işte yapmış olmayız. İkincisi, günümüz şehirlerin Mekke'nin de, İstanbul'un da fethini değerlendireceğimiz bir gün değildir. Yani yeniden fethi bekleyen şehirler, işgale uğramış ülkeler, yönetimler ve işgale uğramış mümin şahsiyetler neyin fethini kutlayacaklar? Ama 29 Mayıs'larda Tantana'yla bayram edasıyla İstanbul'un fetini kutlayanlar kutlanması gerekiyorsa önce Mekke'nin sonra Kudüs'ün fetini gündemleştirmelidirler eğer Türk olmasaydı, Kürt olmasaydı bu, burada yaşayan insanlar e, ne Salahaddin Eyyubi'den haberleri olurdu, ne de e, Fatih diye birisini böyle çokça överlerdi. Yani bunlar biraz ırkçılık da taşıyor. E, yani niye Bingazi'nin fethi bizi ilgilendirmiyor da niye Bağdat'ın fethi ilgilendirmiyor, Mısır'ın Hazreti Ömer tarafından fethedilmesi önemsenmiyor da varsa yoksa İstanbul'un fethi. E efendim o konuda hadis var. Yani Peki o konuda hadis varsa Mekke'nin fethi konusunda ayetler var. Hatta sure var. Evet. Hem fetih suresinin büyük bir bölümü hem de Nasır suresi dediğimiz İzaca'e diye başlayan sure, Mekke'nin fethiyle ilgilidir. Evet. Dolayısıyla bir tarafta bir hadis rivayeti, diğer tarafta ayetler. E, Mekke bizim değil. Biz kimiz? E, Mekke bizim değilse e, İstanbul bizim mi? E, diye Sormazlar tabi. Burası Türkiye. Dolayısıyla bir zamanlar fethedilmiş şehirlerimizin yeniden fethedilmeye ihtiyaç hissettiğini hatırlama günlerimizdir bugünler. Yani tantanayla coşkuyla değil, biraz matemle eski güzel günleri yad eden ama şimdi hiç o güzel günlere layık olmadığımızı idrak eden bir muhasebeyle bu günler değerlendirilmelidir. Zaten 1 Ocak'ta 31 Aralık'ın gecesinde e, sevinen, çılgınca gülüp eğlenen bu kadar insanın e, e, yanlışına başka bir konudan dolayı fetih kutlamaları yapan ama benzer şekilde sevinip hoplayıp zıplayan bir tavır yakışık almaz onların günahına da biz onlar adına da tövbe edebilmeli e, beyinsizler yüzünden bizi helak etme Allah'ım diye dua etmeli o isyan zamanlarını gözyaşıyla, tövbeyle e, yeniden bir arınmayla e, hiç olmazsa toplumun belirli bir grubu e, muhasebeyle devam edebilmeli Efendim ben Mekke'nin fetinden önce fetih nedir? O konuda biraz değerlendirme yapacağım. Sonra Mekke'nin fethine gireceğim. Konumuz iki bölümden oluşuyordu. Fethi ve Mekke'nin fethi. Evet. Fethi kalplerin ve kapıların açılması demektir. Fethi kelime-i tevhidin içine girip fethettiği gönlün heyecanını dışa taşırıp başkalarını da kuşatıp yararlandırmasıdır. Hani şairin ballar balını buldum, kovanım yağma olsun dediği gibi tattığı güzellikleri başkalarına ikram etmektir fedi. Fethi Allah'tan başka ilah yoktur. Diyen muvahidin tüm ilah taslaklarına ve tüm putlara meydan okumasıdır aslında. Karşısındaki hangi dilden anlıyorsa o dilden anlatmaktır. En büyüğün sadece Allah olduğunu dünyaya ilan etmektir. Fetih küfür kalelerinin İslam'a açılması olduğu kadar gönül kapılarının hidayete açılmasıdır aslında. İster dış, ister iç fetihden, isterse her ikisinden beraberce bahsedelim. cihatsız, mücahedesiz fetih olmaz. Zafer elde edilmez. İşte cihadı hak yolunda mücadeleyi gündeme taşımaktır fetih. Fetih, toprakları ele geçirip işgal etmek değil, tam tersine işgal edilen her şeyi esas sahibine iade etmektir. İçimizdeki ve çevremizdeki işgalleri kaldırmaktır. Fetih, Müslümanların ülke veya şehirleri, ilahi kelimetullah dediğimiz Allah'ın isminin yüceltilmesi amacıyla, İslam'ı açmaları İslam devleti idaresi altına almaları demektir Fetih kelimesi Arapçada Feteha diye bildiğimiz sülasi bir fiildir o fiilin masları fethtir Fetih diye iyili söylüyoruz aslında Arapçasında tutarlı ne demek? açmak demek, yol göstermek demek, hüküm vermek, galibiyet ve zafere ulaşma anlamlarına geliyor. Terim olarak ise, İslam'da meşru görülen savaşlar hakkında cihat kavramına benzer şekilde Müslümanların gayrimüslimlerden gerçekleştirdikleri toprak kazançlarını tarihte ve günümüzde bilinen istila ve sömürü savaşlarından ayırmak amacıyla kullanılan bir kavram, bir kelime. Yani bir toprak elde etmek, bir ülkeyi işgal etmek değil, orayı İslam toprağı haline getirmek, Allah'ın hükmünün uygulanacağı bir darül İslam haline getirmek için bir memleketin kapılarını açmak, orayı fethetmek, orayı elde etmek demek. Fetih öncelikle ve daha çok kalbi ve akli bir durumdur. Yani kalbi ve aklı e, İslam'ın hakikatlerini açmak, e, sonra ikinci olarak da İslam mesajının önündeki engelleri kaldırmaya çalışmaktır. Yani savaşlar sadece bunun için yapılır. Allah'ın dininin önünde engel olanların engelliğini kaldırmak için. Yoksa engel olunmadığı bir durumda e, dileyen kafir olarak yaşar, dileyen mümin olarak yaşar. Dileyen İslam'ı, dileyen küfrü tercih eder. İsteyenin cehenneme gitme özgürlüğü de vardır. Yani Müslümanlar e, ya Müslüman olacaksınız veya öleceksiniz diye iki şıktan birini göstermezler savaştıkları zaman. Evet ama İslam'ın önünde engel olmayı e, bertaraf etmek için mücadele ederler ve nice ülkeler e, kılıçsız silahsız fethedilmiştir. E, savaş müminlerin en son çare olarak başvurdukları ve e, savaşta da en az insan öldürmeye gayret ettikleri e, bir vakadır. Söz gelimi, Medine bir kişinin bile öldürülmeden, bir kılıç şakırtısı bile duyulmadan fethedilen bir şehirdir. Hem de bilir misiniz, Medine fethedildiğinde Müslümanların oranı ne kadardı? Efendim? Onda bir, Onda bir kadardı. Yani yüzde doksanı mümin değildi insanların. Ve o %10'un da bir kısmı 500 kilometre uzaktan gelmiş. Farklı ülkenin farklı insanlarıydı. Buna rağmen eğer siz İslam devletine liyakat gösterir, ona layık olur, Mekke'de tüm yapılacakları yaparsanız, Allah'ı razı ederseniz, Allah %10 bile olsanız, hiç silahsız güç kullanmadan e, size İslam devletini lütfeder. Nur suresi 55 Allah'a kulluk yapan e, ona hiçbir koşmayan e, kimselere Allah ne yapıyor? E, İslam devletini vaat ediyor. Evet, o vaadin gerçekleştiğini böyle fetihlerde görüyoruz. Sadece Medine değildir e, silahsız fethedilen. Söz gelimi Anadolu toprakları da e, e, silahsız bir şekilde e, İslam'a teslim olmuş e, İslam fatihleri tarafından fethedilmiştir. Endonezya, Malezya Müslüman tüccarlar vasıtasıyla e, İslam'a kazandırılmış ülkelerden birileri sadece. Evet. Yani biz biz olsak bugün Avrupa'nın ciddi manada bir arayışı var. Amerika'nın, Rusya'nın bir arayışı var. Denediler beşeri sistemleri, kapitalizmi, sosyalizmi ve insanların huzura kavuşamadığı, mutlu olamadığı, zenginin daha fazla zengin olup diğerlerinin ezildiği bir sistem ortaya çıktı. Mutlu edemeyen, belki istediği ticareti, istediği faaliyeti yapan ama huzuru ve mutluluğu bulamayan bir insan tipi oluştu. Biz, biz olsak oraları silahsız fethedebilecek imkanları aslında bünyemizde barındırıyoruz. Tabi İslam'ı biz komşumuza anlatamadık ki Avrupalı'ya, Amerika'ya anlatalım. Onlar her gün televizyonuyla, medyasıyla, uzantısı olan, uyduları olan devlet yönetimleriyle, kurumlarıyla bize küfrü anlatıyorlar. Kendi düzenlerini anlatıyorlar. Çocuk filmlerinde bile bu propagandayı yapıyorlar. Okul kitaplarında hep batı tarzı eğitim. Ee, hukuki sistemde öyle. Ee, ve insanımız e, bilinçli bilinsiz e, onların askeri olabiliyor. E, yılbaşını kutlayanlar ne kadardır, kutlamayanlar ne kadardır? E, 50 milyon e, milli denilen piyango yani kumar bileti satıldığına göre e, çocukları ve ihtiyarları çıkartırsanız piyango almayan insan yok gibidir. Evet. Dolayısıyla işte ne olmalıyız? Biz önce kendimizi fethetme, işgallerden kendimizi, bünyemizi arındırma, dolayısıyla Allah'ın razı olacağı bir kul olabilmek gayretinde bulunursak, bu gayret giderek Çevremizi de fethetmeye, İstanbulları, Mekkeleri, Medineleri, Kudüsleri yeniden fethetmeye bizi götürür, yönlendirir. Evet. Medine'nin fethi konusunda ülkeler ve şehirler zorla alınır. Medine ise Kur'an'la fethedilmiştir. Buyuruyor bir hadis rivayetinde Peygamberimiz. Dolayısıyla Esas fetih Kur'an'la yapılan fetihtir. Bu Kur'an'la fetih şehirlerden önce insanlarla alakalıdır. Kur'an'dan uzak olan insanın kendisi başka fikirlerin, ideolojilerin işgali altındadır ki bu insan fethi de anlayamaz, başka bir yere de fethedemez. yine inna fetahna leke fetham mübina biz sana açık bir fetih nasip ettik denilen ayet silahla yapılan bir fetih değil Hudeybiye müsalahasını barış anlaşmasını ifade eder dolayısıyla esas fetih silahla değil silahsız olarak yapılan fetihlerdir ama tabi ki silahlı fetihinde fetih anlamına geldiğini Kur'an'dan da yola çıkarak değerlendirebiliriz. En mübin, en büyük fetih olan Mekke'nin fetih ise Allah'ın hükmünün yeryüzünün kalbine nakşedilmesi, La ilahe illallah ifadesinin dünyanın merkezine vurulması demektir. Yeryüzünde halife olabilmek, Allah'ın razı olduğu bir kul seviyesine yükselebilmek için tüm kulluk ve köleleri, kölelikleri reddedip, sadece Allah'a hakkıyla kulluk yapmak tabii ki şarttır. Kulluk yapmak için ibadet etmemiz gerekiyor. Onun için de bir kıbleye yönelmemiz gerekiyor. Aynen başkalarına kulluk yapanların kıblelerinin Washington, Çankaya, medya, televizyon vesaire olduğu gibi. Bizim kıblemiz tayin eden Rabbimiz fevelli ve çeke şadral mescidili haram yüzünü mescidi harama doğru çevir diye emrediyordu. Bu emre uyarak Kıblemize yüzümüzü çevirip dikkatlerimizi Mekke'ye, Kabe'ye yöneltmeli. Oraya doğru önce Allahu Ekber diyerek kıyama durmalıyız. Bugün Mekke'miz ne durumda? Yeniden fethi bekleyen Mekke'mize yüzümüzü çevirip kıyamımızı bekleyen başka Mekke'lerimiz olup olmadığını değerlendirmeliyiz. İslam aleminin kalbi durumunda olan Kabe ve Mekke ile yine işgal altındaki kendi kalplerimizi karşılaştırmalıyız. Evet, arzın halifesi olma, olması gereken insanımızın kalbi de işgale uğrayıp e, nice putlarla doldurulduysa işe nereden başlayacağımız daha netlik kazanır. Önce gönlümüzdeki farklı putlardan uzaklaşmalı. Hicret edecek Medineler bulmalıyız. Peygamber çıkış yolu olarak Medine'yi bulmuştu. Allah Medine'yi lütfetmişti. Biz hicret etmeye kalksak nereyi bulacağız bugün? bir Medine'miz var mı? Mekke'de yapılacak şeyleri yaptık da mı Medine'yi bekliyoruz? Bu anlamda fetihler bekleyen Mekke'lerimiz, önce gönüllerimiz, evlerimiz, çevremiz ve halifesi olduğumuz, olmamız gereken bütün yeryüzüdür. Allah'a ibadet eden Kabe'ye, Mekke'ye yönelmiş Müslümanlar, İlk kıblelerinin halini de düşünmelidirler. Mekke gibi, Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı. O ne durumda? O da elbette fatihleri, fetihleri, yeniden e, selahat dinleri e, bekliyor. Cemaat halinde dünya Müslümanları gerçekten kıblelerine yönelip kıyama dursalar, bu işgal yerini çok kısa bir zamanda büyük bir fethe bırakacaktır. Cemaat ve ümmet bilinci içinde dünya Müslümanları olarak hepimiz fetih şuuruyla Mekke fatihleri gibi davransak, Filistin'deki zulümler, Suriye'deki vahşetler, Irak'taki feci durumlar ve her yerdeki küfrün işgalleri kaç saat dayanabilir? Evet, e, Fatih adayları olması gereken insanlar e, bugün e, horul horul uyumakta e, ve e, eski gücünü e, hiç göstermemekte. Fazilet takvada, cihatta ve ilimde bunların üçünü beraber e, bilmekte. İşte fetih ruhuna sahip olmak için bileğimizi de gönlümüzü de beynimizi de en güzel gıdalarla güçlendirmek zorundayız. Maalesef ilim sahipleri cihat ruhundan uzak korktuğu için e, İslam'ın hakikatlerini diyor. Cihada meyilli olan gençlerimiz takva ruhundan ve cihat ilminden uzak, yer yer e, fesadı cihat diye zannediyor. Efendim, e, alimlerimiz takva bilincinden uzak ve cihat ruhundan uzak olduğu için ketmediyor dedim. E, kimi saymadım. E, efendim, takva sahibi olduğunu zannettiğimiz eli tesbihli, işte çenesi sakallı, ee, insanlarımızda ne cihadı, ne ilmi kuşanmış vaziyette. Yani herkes filin bir tarafını tutmuş, bu fil diye ısrar ediyor. Başkalarını da fili yanlış tanımladı diye ya tekfir ediyor ya hakaret edip dışlıyor. Ee, Tabi e, İslam'ın fazilet olarak gösterdiği özelliklere sahip olan kesimler gerçek faziletten uzaklaşıp parça doğrulara sahip olduklarını ve bu yüzden de ciddi bir adım atamadıklarını düşünürsek bu parça değerlere sahip olamayan ne ilim ne cihat ne takva hiçbir şey benimsemeyen düzenin kurbanları olan zavallı halkı fetihle alakalı nereye koyacağız Evet. Kalpler her şeyden önce tevhidle ne yapar? Fethedilir. Tevhid bilinci olmadan insanların kalplerindeki işgal kaldırılamaz. Ülkelerdeki işgaller neresini sayacaksınız? Evlerimiz bile işgal altında. Televizyonlar, batı tarzı eşyalar, yani peygamber evine benzeyen pek bir tarafı yok evlerimizin ama Avrupalı evine benzemeyen pek tarafı kalmadı evin bile kıblesini artık televizyonlar tayin ediyor oraya doğru insanlar yöneliyor evler birer lokanta birer kahvehane birer sinema salonu birer futbol stadyumu birer müzikol durumunda Evet. Ama mescide hiç benzemiyor. Sokaklar, caddeler Avrupa sokakları ve caddelerinden fesat yönüyle, ahlaksızlık yönüyle hiç ayırt edilemiyor. Yatakta yapılacaklar, sokakta da yapılabiliyor artık. Ama Müslümanca sokağa çıkma özgürlüğümüz yok bizim. Harama girmeden, günaha girmeden hele yaz günü bir caddeye çıkın bakalım kolaysa dükkanlar, çarşılar işgal altında, büyük marketler birer tapınak olmuş. İnsanlar tabi daha ayin yeri olan bankaları her sokakta, her caddede sayabilirsiniz. Yani Çek Koçanları birer kutsal kitap, para denilen bir tanrı ve mabet kabul edilen bankalar yani neresi işgal edilmemiş ki ülkenin mahkemeler tağutların hükmünün icra edildiği yerler okullar tağutların heykelleri ve resimleriyle burasının birer tapınak olduğunu gören gözlere gösteriyor Meclis dersen her şeyiyle tağutların mekanı. Yani işgal edilmeyen neresi kalmış? Camilerimiz mi? Devlet dairesi. Tağutlara dua edilen, e, Allah'ın dininin e, gizlendiği, anlatılmadığı, tevhidin hiç gündeme getirilmediği, putperestlikten, şirkten hiç güncel boyutuyla bahsedilmediği e, dinin bir kısmının hapsedildiği mekanlar haline gelmiş. Tabii kafalar ve gönüller her şeyden önce işgal altında olduğu için bu işgaller uzun süre devam edebiliyor. Evet, gönüller Allah'ı sevmesi, Allah'a bağlanması gerektiği halde ne sevgiler içerisinde harap olmuş, futbol sevgisi müzik sevgisi işte eğlence düşkünlüğü para sevgisi her şeyden önde, önde. ve benzeri sevgiler Beytullah olması gereken kalpte nice putlar tabi kalpleri gönülleri özgürlüğe kavuşturmadan Kabe'de putlar devrilmemişti o zaman ve bugün de Mekke'leri oranın fetihlerini anlamak için önce kendimizden başlamamız gerekiyor evet yani Beytullah da Mekke'de içimizde gönlümüzde orayı fethedersek e, diğeri kendiliğinden feth olacak fetih önce gönülde ve kafada olmalı Evet, ve Mekke'nin fethi. Dediğim gibi, hicretin 8. yılı, 10 Ramazan e, Pazartesi günü, yani 1 Ocak 630. Allah Resulü bir e, sefere çıkılacağını e, herkese duyuruyor. Zaten daha önceden o hazırlıklar yapılmış. Evet, Fetih hazırlığı var. Mekke barında barındırdığı Kabe ile dünyanın tüm dikkatlerini üzerine çekmiş, dünyanın merkezi olmayı o günler en güzel şekilde değil tabi. Yer yer putlarla birlikte ee, ama saygın bir konumda olduğu için e, ticaretinde e, fuarlarında ibadetinde merkezi konumunda e, olmuş ve tarihten beri ola gelmiş. Evet. Mekkeliler de özellikle Kureyşliler e, hacılara su vermesi Kabe'yi efendim temiz tutması, koruması misafirlerle ilgilenmesi açısından Araplar açısından çok daha saygın bir konuma gelmişler. Evet. Yani Mekke sadece dini değil, siyasi ve ticari olarak da sosyal aktiviteler olarak da önemli bir merkez. Dolayısıyla dünyaya İslami mesajı yaymaya çalışan Allah Resulü tabii ki hem doğduğu yer olan hem dünyanın merkezi kabul edilen atası İbrahim'in hatırasını taşıyan haç ibadeti gibi bir ibadete ev sahipliği yapan Mekke'yi fethetmeyi tabii ki her şeyden önemli görüyordu ve planlarını ona göre yapmıştı daha önce Hudeybiye'nin e, e, getirdiği bir barış havası da Mekke fethi için ortamlar hazırlamıştı. Yine Halid bin Velid, Amr ibn As gibi Mekke'nin e, önde gelen şahsiyetleri İslam'a girmişti. Amcası Abbas da Mekke fethinden az önce yine İslam'a giren e, şahsiyet idi. Evet. Bir de aralarında yaptıkları Hudeybiye barışını Mekkelilerin ihlal etmesi Peygamberimizin artık Mekke'yi fethetmesi için meşru bir gerekçede olmuş ve ona hazır hale gelmişlerdi. Peygamberimiz işte bu özelliklerle Mekke'ye sefer hazırlığına başlamıştı. Diğer müttefik kavimlere de haber göndermişti. Ama hiç kimseye Mekke'ye savaş yapacağız. Pardon, Mekke'ye sefer yapacağız. E, Mekke'yi e, yeniden alacağız. Gibi e, bir söz söylememişti. E, bir sefer var ama nereye gidileceğini e, Allah Resulü duyurmamıştı. E, neden dolayı? E, öyle olursa Mekkeliler de e, savaşa hazırlanacaklar. Ve e, e, müşrik de olsalar onlardan nice insan ölecek, Müslümanlardan da mümkün ki e, şehit olan insanlar çıkacaktı. Kan dökülmeden Mekke'yi fethetmek istiyordu. O yüzden de çok gizli bir şekilde nereye gideceğini, nereye sefer olacağını hiç kimseye haber vermemişti. Hatta en yakını Ebubekir bile nereye sefer yapıldığını bilmiyordu. Merak etmişti, ordu hazırlanıyor, bir yere çıkacağız Belki kızı Ayşe Peygamberden duymuştur, bilir. Ona sordu, sordu. O da e, Medine'ye sefer yapılacağını en küçük çapta e, bilmiyor. Başka yerler olabilir diye birkaç e, yer sayıyordu. Evet. Tabi bu arada Hatib'in tahmin ederek. Mekke'ye doğru sefer olabilir ihtimalini hesaba katarak Mekkelilere yazdığı bir mektup olayı var. Hatıp İbni Ebi Belta. Evet. Aslında Mekkeli değil babası bir köleydi ve kölelikten mükatebeyle azat olmuştu. Onun çocuğu. Mekke'de mal varlığı vardı biraz. Onlar kafirler tarafından, Mekkeliler tarafından savaş ortamında tümüyle yağma edilmesin diye kendi mallarını korumak için ne yaptı? Gizli bir mektup göndermeye çalıştı Mekkelilere. Allah Resulü ile veya özel bir iletişimle bundan haber dar oldu. Ve Hazreti Ali'yi Yanına iki kişiyi daha katarak efendim bir kadının eliyle gönderilen mektubu bulup getirmesi için görevlendirdi. Hazreti Ali de bir bahçelikte Mekke'ye doğru giden o kadını yakaladılar. Kadın inkar etti mektubu bilirsiniz hepiniz. Hazreti Ali de seni tümüyle elbiselerinden çıkartır, o mektubu üzerinden bulurum. Ya kendin ver ya da e, e, biz buluruz diye tehdit etti. Sonra kadın e, onu bir rivayete göre saç örgülerinin içerisinde, bir diğer rivayete göre eldivenin içinden çıkarttı ve e, e, mektubu verdi. E, Tabii kadının da gitmesine engel oldular haber vermesin diye. E, sonra mektubu peygambere getirdi. E, Hatıp'ın yazdığı bir mektup. E, Hatıp ben müşrik olduğum için veya kafirleri sevdiğim için yazmadım. İşte kendi mallarımı korumak için bunu yaptım diye özür beyan etmeye çalıştı. Hazreti Ömer her zamanki gibi e, e, efendim kısadan kestirmeden işi halleden bir Ömer e, kılıcını çekti ya Resulallah müsaade et şu münafığın boynunu vurayım. Evet. Evet tabi e, şimdi e, Ömer tipli insanlarımız yok. E, olsa da herhalde ellerine yüzlerine bulaştırırlar. Peygamber müsaade etmedi. Evet. Mümtahine Suresinin ilk ayetlerinin e, hatıpla ilgili indiği e, genel kabul edilir. Nüzul sebebi olarak bu, o vurgulanır. Ayet Birinci ayet şöyledir. Ey müminler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara karşı sevgi besliyorsunuz. Oysa onlar haktan size gelene yani Kur'an'a e, küfretmişlerdir. Ve Rabbiniz olan Allah'a İnanmanızdan dolayı peygamberi de sizi de memleketlerinizden çıkarmışlardır. Eğer siz benim yolumda cihad etmek ve benim rızamı aramak amacıyla yola çıkmışsanız onlara nasıl sevgi gösterirsiniz? Oysa ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa o doğru yoldan sapmış olur. Diyordu ayetler. Aslında bu ayet bir taraftan e, hatibin yaptığını e, şiddetle kınarken diğer taraftan tekfirci bir zihniyetin tam tersine hatibi e, mümin olarak beyan ediyordu. Niçin? Yani bir yönüyle aklıyordu e, Kur'an onu. Ey iman edenler diye başladı ayet. Ey iman edenler, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Kur'an, ona iman edenler diye evvela hatıba e, ne yapıyordu? E, e, nida ediyordu. Evet. E, Hazreti Peygamber de e, Hazreti Ömer'in bunun boynunu vurayım demesinden, demesine cevap olarak tabii ki müsaade etmedi. Dedi ki bu kişi Bedir Savaşı'nda bulundu. Efendim sen ne biliyorsun? Belki Cenab-ı Hak Bedir ehline muhtali olup onlara dilediğinizi yapın. Sizi affettim. Demiş olabilir. Çünkü onlar Müslümanların en zor döneminde davanın yükünün altına girdiler, ellerini taşın altına koydular. İslam'ın zor dönemlerinde dava adamı olmak zafere kavuştuğu zaman koşdurmaktan çok daha faziletlidir tabii. O yüzden. Asabın faziletleri sayılırken önce hicret edenler, sonra Bedir'e katılanlar, sonra Uhud'a katılanlar, sonra Rıdvan Beyatı'na katılanlar diye faziletler gündeme gelir. Özellikle Mekke'nin fethindeki asab en son sıradadır ki Ebu Sufyanlar, Muaviyeler e, ve diğer nice insanlar e, Mekke'nin fethinde e, Müslüman olmuşlar e, onların asabın faziletlerinden saymak doğru değildir tulaka denir onlara ki az sonra söyleyeceğim evet e, ve ne yapıldı ne yapıldı bu mektup olayı da böylece halloldu. Ulema der ki Hz. Ömer'in onun boynunu vurmaya kalkması İslam devleti aleyhine casusluk yapan kimsenin öldürülebileceğine dair bir hüküm olarak kabul edilir denilir. Evet. Peygamberimiz Mekke'ye doğru savaş yapacağı halde önce tam ters istikametine Aynen hicrette olduğu gibi ters istikamete doğru e, orduyu sevk etti. Mekkeliler anlamasın diye sonradan e, yolu Mekke'ye doğru e, yönlendirdi e, ve yolda 13 e, şey 10 e, civarında e, af dışında tutulan insanları saydı. Bunların 12 kişi, sekizi erkek, dördü kadındı. Bunları gördüğünüz, yakaladığınız yerde, hatta Kabe'nin örtüsüne bile tutunmuş olsalar, bunları öldürebilirsiniz. Bunun dışında kimseyle ne yapmayın, kanlarını akıtmaya çalışmayın, başkalarını öldürmemeye gayret edin diye ısrarla tembihte bulundu yani Allah Resulü kan döken e, savaşta bile düşmanlarının bile e, ölmesini isteyen bir kimse değil. E, alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberdi. E, savaş şartlarında bile e, düşmanın dahi kanını akıtmayı en son mecburiyet olunca ancak kabul eden bir kişiydi. Evet e, bunlar İkrime bin Ebu Cehil Safvan İbni Ümeyye, Süheyl Bin Amr e, gibi insanlardı. Evet. Kadınlardan da e, işte, hemen hepimizin tanıdığı birinci olarak Ebu Süfyan'ın karısı Hint. E, başta geliyordu. Dört tane daha kadın. Üç tane daha kadın. Evet. E, bunların da e, ek serisi ne yaptı? Sonradan Peygamber'e e, müracaatta bulundular. E, e, iman ettiler ve Peygamberimiz de bunları affetti. O öldürme e, hükmünü kaldırmış oldu. Tabi vahşi de vardı bunların içinde. Evet. Tabi affetti Peygamberimiz hemen hepsini. Bunlar niye öldürülecekti? E, bunlar kamuoyunu yönlendiren Bugünkü medyanın görevini üstlenen şarkıcılar ve şairlerden oluşuyordu hemen hepsi. Ki peygamberin ve dinin aleyhinde çokça insanları ifsad edecek faaliyetler yapıyorlardı. O yüzden, fesatlarından dolayı. Yani dil silahı normal öldüren silahtan çok daha etkili olduğu için e, af dışında tutulmuş idiler bunlar. Evet. E, Peygamberimiz Mekke'ye başında siyah bir sarık olduğu halde girdi. E, siyah sarık e, cihat alameti olarak vurgulanır. Evet. E, Mekke'ye girerken e, Nasır suresinde nasıl Mekke'ye gireceği Allah tarafından beyan edilmişti. O günün en büyük bir fethi Kur'an'ın altını en güzel şekilde çizdiği büyük bir zafer. اِذَا جَاءَ نَصْرُ vel وَالْفَتْحِ Zafer ve fetih geldiği zaman vera اَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ fi دِينِ اللّٰهِ Allah'ın dinine insanları grup grup girerken gördüğünde ne yap? فَسَبِّحْ bihamdi Rabbike. Rabbine hamd ile tesbih et. وَسْتَغْفِرْهُ Günahlarına mağfiret dile. İstiğfar et. اِنَّهُ كَانَ tevvâba. O Allah tevbeleri kabul edendir. Ve Mekke'yi fetheden Allah Resulü bu ayetler indiği için sanki suçlu birisi gibi idama mahkum edilen bir cezasını çekmeye giden bir mahkum gibi başı göğsünün üzerine sanki düşmüş gözlerinden yaşlar akan ve istiğfar eden, tövbe ederek Mekke'ye giren bir komutan o gurur, kibir, efendim, muzaffer bir komutan edasıyla işte alkışlanan veya üzerine güller atılan, kendisi de işte milleti selamlayan böyle bir muzaffer komutan edasıyla değil, tekrar edeyim, suçlu bir şahsiyetin görünümüyle Mekke'ye girmişti kimi savaşlar vardır ki galibiyetle elde edildiği halde galip gelen aslında mağlup gibidir. Nice mağlubiyetler vardır ki şanlı bir mağlubiyettir. Galiptir bu yolda mağlup olan dersiniz. Bazen çok alçakça galibiyetler, bazen çok e, e, alkışlanacak mağlubiyetler vardır. Uhud'daki mağlubiyet, hiç kınanacak bir mağlubiyet değildir. Mağlup oldukları halde düşmanın üzerine yürüyen, onları tehdit eden, izzetlerini koruyan bir mağlubiyettir. O mağlubiyetin de çok güzel açılımları vardır. Yani peygamber bile olsa kişiler ilahi ölçülere, nebevi emirlere uymazsa mağlup olacağını bilmelidirler. Evet, ee, ne diyordum? Ha, zafer sarhoşluğu işte galipken insanı mağlup yapan şeytani bir oyundur. Ben var ya ben işte şöyle yaparım demek, nefsine mağlup olmaktır. Evet, galip mağlubiyetten ders alan galiptir. Galibiyetin e, e, altında ezilen zafer sarhoşu olan da maluk gibidir peygamber ne kadar gurur ve kibir sahibi bir insandır hiç onun kibir ve gururlu olduğunu biliyor musunuz herhangi bir zaman Mekke'yi fethese böyle zafer sarhoşu olur muydu şımarır mıydı gurur kibire kapılır mıydı herhalde hayır her halde hayır ama Allah o rasule bile istiğfar et. Rabbini tesbih et. Sana zafer el verildiği zaman demişti. Zaferi kendinden bilme. O maharetleri, kabiliyetleri Allah'ın lütfu olarak kabul et. Ona şükret, ona hamd et. Ve ve tesbih zamanıdır, istiğfar zamanıdır. İstifare biz bunca zillete, bunca ihmale, bunca günahlara istiğfar etmiyoruz ve yer yer gülüp eğlenebiliyoruz. Efendim sanki zafer kazandık gibi neşelenebiliyoruz ama Mekke'yi fethetsen bile Allah Resulü'nün izinden gidiyorsan tövbeyle I, i̇stiğfarla bu işi i, ne yapman lazım? Değerlendirmen lazım. Yılbaşında vur patlasın, çal oynasın eğlenenler. Mekke fethinde bir peygamber nasıl i, fethi kutluyordu? Bir Değerlendirsinler. Dünya oyun ve eğlence yeri değil. Gülünecek, neşelenilecek, i, zevk alınacak yer değil. La rahata fid dünya denilmiş. Biz e, e, Allah yolunda çektiğimiz çileleri zevk olarak almalıyız. Biz zaferlerimizi bile e, hamdla, şükürle, istiğfarla güzelleştirmeliyiz. Bize övünmek yakışmaz. Biz kendi yapmadığımız şeylerle bile övünür hale geldik. Evet. Mekke'yi bile fethetsen sana düşen iş tövbe etmek, peygamber gibi boynu önde suçlu gibi davranmaktır. Ve Mekkeliler toplandılar. Devrin savaş hukukunda fethedilen yerlerin ahalisi esir alınırdı. Ülkenin de şehrin de malı ganimet olarak tümüyle savaşa katılanlara dağıtılmak veya devlet hazinesine geçmek üzere ele geçirilirdi. Peygamberimiz ise Mekkelilere haydi gidin serbestsiniz dedi. Kendisine zulmün, işkencenin, hakaretin her çeşidini reva gören Mekkelileri intikam hissiyle ben de şimdi güç benim elime geçti. Siz miydiniz bana şunları yapan, asabıma bunları yapan diye intikam almaya kalkmadı. Birkaç kişi hariç ki onları söyledim ki onların da çoğu affedildi hepsini affetti. Sordu önce ne yapmamı beklersiniz, ne yapmamı istersiniz? Mekkeliler içlerinden çıkmış Resul, tanımazlar mı? Dediler ki sen kerim bir kardeşsin, kerim bir kardeşin oğlusun. Yani ikramı, cömertliği, ihsanı bol olan insansın. Evet. Peygamberimiz de e, Hz. Yusuf'la ilgili bir ayeti okudu. Ve gidin hepiniz e, azatlısınız, e, serbestsiniz dedi. Ve tüm tulaka. Tulaka e, talak kelimesinden gelir. Yani boşanmış kadın, özgür artık bir kocanın emrinde değil. O anlamda esas kullanılır. Kölenin azat edilmesine de e, e, talak denilir mecazi olarak. E, siz işte e, özgürsünüz, serbestsiniz, e, yani esir filan almayacağız demişti. Ve tabi böyle yapınca karşındaki insanın düşmanlığını değil, gönlünü kazanıyorsunuz. Mekke'yi fetheden Resul, esas insanların gönlünü fethet. Ve Mekkeliler grup grup hep İslam'a girdiler. Ebu Süfyan zaten daha yoldayken Müslüman olmuştu. Ateş yakma meselelerini filan bilirsiniz. Yani gözdağı vermek, silahsız Mekke'yi fethetmek için çok kalabalık gözükmek istedi. Savaş biraz da akıl oyunlarıyla alakalıdır hile demeyeyim de el harbu hudatun diye bir hadis rivayetinden bahsedilir. Harp hiledir diye. Yani taktik mücadelesidir. Evet. Ve ne oldu? Sadece Mekke değil, çok kısa bir zaman içerisinde bütün Arap adası İslam'a girdi. Ve bir düşmana, bir düşmanlık yapan hasmımıza en büyük ceza çoğu zaman affetmektir. Ceza verecek güçte olduğunuz durumda, karşınızdaki ceza vereceğinizi beklediği bir durumda sizin affetmeniz ona en büyük bir cezadır. Ama biz bu tür cezaları çok da unuttuk nefsimize yer yer mağlup olarak intikam almaya kalkıyoruz. O şunu söyledi ben de ona şöyle söylerim. O gelmedi ben de gitmem. O yapmadı ben de yapmam. O vurdu ben de vururum. O sövdü ben de söverim. Yani o kötülük yaptıysa sana da kötülük yapmak mı yakışır? Yani kan kanla mı temizlenir? pislik pislikle mi kaldırılır. Kur'an diyor ki: "İtfa billetihi ehsan." Bir kötülüğü en güzel şekilde def et, sav. Güzel şekilde bile değil. En güzel neyse o kötülüğü öyle uzaklaştır. Böyle yaparsan feizel lezi betweeneka ve beynehu adavetun kennehu veliyyun hamiy. Aranızda düşmanlık olan o kimseyle durumunuz sıcak bir dostluğa dönüşü verir. Onun yaptığı kötülüğü güzel bir şekilde savarsan onun sana düşmanlığı gider, sıcak bir dost olu verirsiniz. Ve mayyulekka illa'llezine saberu. Buna öyle herkes ulaşamaz, herkes yapamaz bunu. Sabredenler ancak bu güzelliğe kavuşur. وَمَا يُلَكَّهَا اِلَّا زُوَ حَظٍ azim Kendilerine büyük bir haz esas lezzet verilen imanın tadını tadan kişiler ancak böyle yapabilir. Evet. Kötülükleri ne yapmak? Allah için affedebilmek. Mekke'de ne kadar kötülükler yapmıştı müşrikler, müminlere ve Allah Resulüne veriyor. Biz Mekkeli müşriklerin yaptığının belki yüzde biri olmayan ve müşrik de değil mümin olan kardeşlerimizi bazen basit bir hatalarından dolayı darılıyoruz, küsüyoruz, kızıyoruz, buğz ediyoruz, hatta tekfir ediyoruz. Ve Resulullah'ın tavrı. Evet, Mekke'nin fethi ve yeniden fethedilmesi gereken Mekke'ler, Mekke'miz ve şehirlerimiz, çevremiz, insanlarımız. Evet. Yeniden bir fetih hareketine ne yapmamız? yönelmemiz gerekiyor. Başkalarını fethetmeye çalışmadan kendimizin fethi, kendimizin kurtuluşu mümkün değildir. Biz başkalarını Allah'ın yoluna davet etmeye, onların gönüllerini Allah için kazanıp fethetmeye çalışmazsak onlar bizim gönüllerimizi kendi istikametine, kendi yollarına yönelteceklerdir işgal edeceklerdir gönüllerimizi. Biz bu işgalden arınmak istiyorsak, onların etki alanına girmek istemiyorsak mutlaka onları etkilemeye gayret ederiz. Etkileriz, etkileyemeyiz. Ama bu gayret içinde oluruz. Dünyayı sen mi kurtaracaksın? Ne bu koşturmaların? Dünyayı ne ben ne sen hiçbirimiz kurtarmayacak, kurtaramayacak. Biz kendimizi kurtarmak için başkalarını kurtarmaya çalışmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Benim derdim kendimi kurtarmak. Senin derdin de o. Ama dağa çekilerek, insanlardan uzaklaşarak, bireysel ibadetlerle kendimizi kurtaramayız. Başkalarını kurtarmaya çalışmak, kendi kurtuluşumuzu ne yapmaktır? Öne çıkartmaktır. Asır suresini hatırlayıverelim. O yüzden önce işe kendimizden başlayacağız. Ve sonra çevre çevre en yakınlarımızdan uzağa doğru. Bu ülkede nice kurtarılmayı bekleyen sessiz çığlıklar halinde imdat diyen insanlar var. Biz Atlıyoruz, başka ülkelerde başka kurtarmalar peşine düşüyoruz. Bu bu usule aykırıdır. Bir. İkincisi, e, evvela silahla değil, e, gönülleri fethederek insanları kurtarmaya çalışırız. İnsanları cehenneme göndermek değildir esas, kurtarmak esas feti. Cehenneme doğru giden insanları cennet yoluna çevirmeye çalışmaktır. Ve esas fetih ilimle olur. Silahla olmaktan önce ilimle olur. Dolayısıyla en büyük cihadı Kur'an, Kur'an'la yapılan müşriklere, kafirlere karşı Kur'an'la yapılan cihad olarak vurguları. Ve cahit bihi cihaden kebira. O kafirlere karşı Kur'an'la en büyük cihadı gerçekleştir der. İnşallah bu cihadın bu fetih gayretlerinin e, hepimiz e, mutlaka bir tarafını tutar ve e, kendimizi de, çevremizi de e, yeniden e, fethetmeye gayret ederiz. Evet. Evet. Allah yolunda müşriklerden, kafirlerden hiç korkmadan e, insanlara hakkı tebliğ eden, batıla karşı tavır alan efendim e, cihat gibi e, e, e, emirlere cayet eden, ona boyun eğen, e, insanları kurtarmak için ilahi emirlerin doğrultusunda nebevi usulle gecesini, gündüzünü Allah yoluna sarf etmeye gayret eden müminlerden, muvahhid insanlardan eylesin inşallah Rabbimiz. Evet Fetih ruhunu yeniden kazanmayı, zilletten uzaklaşıp izzetimizi Yeniden sahiplenerek dünyaya ilan etmeyi, efendim, fethedeceğimiz yerleri iyi tespit edip, oralara doğru yönelmeyi, cihat, ilim ve takva gibi temel fazilet özelliklerine bürünmeyi Rabbim nasip eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfirüke ve etöbüylek ve ahiru davana en elhamdülillahi Rabbil alem